Sizin de kabul ettiniz değil mi kayıt? Yine. Evet. Ha, tamam. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Fol Kitap'tan Bekir Bey. Merhaba Bekir Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. Ee, Bekir Bey'le birlikte Ankara merkezli bir yayın evini konuşuyoruz. Genelde bu programımızda yayın evlerimiz daha çok hep İstanbul merkezli oluyor. <gülüyor> evet. Başka şehirlerde az bir Eskişehir merkezli bir yayın evini konuşmuştuk. Gört yayınlarını en son hatırladığım hmm. mesela İstanbul evet. dışında olan. Ya yani Bekir Bey, Fol Kitap ne zaman kuruldu? Yani siz hangi sahiplerle bu yayın evini kurmaya karar verdiniz? Evet. Şöyle, e, 2019 yılının Mart ayında e, ilk kitabımız sanırım çıktı. Yani resmi olarak e, iki buçuk, yıl gibi bir e, zaman oldu. Dediğiniz gibi Ankara'da kurulduk. E, öncesinde e, bir yıllık bir yayın sürecimiz oldu aslında. Yayına hazırlık sürecimiz oldu. E, bu sorduğunuz soruları biz de kendimize sorduk diyeyim. E, yayın programını nasıl oluşturmalıyız, ee, serileri nasıl belirlemeliyiz. Yine tasarım meselesi bizim için en az bunlar kadar önemli oldu. Ee, kısaca böyle. Peki neden Folk kitap? Folk'un belirli bir anlamı var mı? Ee, yok aslında bir e, biraz daha e, hem... O taşra vurgusu hem bizi içine çeken işte o hissi biraz daha verdiğini düşündük. Çok da akılda kalıcı Bilmem. bence fol kitap yani bayağı akılda kalıcı da bir şey. <gülüyor> evet. Çok akılda kalıcı. Evet. evet. Şimdi yayın evi felsefe temelli bir yayın evi. E, felsefe hı hı. kitapları basıyorsunuz çoğunlukla yanlış hı. eğer ben yanlış e, gözlemlediysen e, şimdi e, mesela şeyi de konuşuyoruz böyle e, Habitus kitap var mesela oyun basıyor e, yani hı hı. Türkiye'de oyun basan bir yayın evi olmak <gülüyor> ya da ne işte Kara Plak yayınları işte müzik basan bir evet. yayın evi olmak bunlar böyle biraz evet. Don Quijotluk ve çok büyük kahramanlık geliyor. Hele de yani şu son dönemde içinden geçtiğimiz süre, süreçte yayıncılık ayrıca bir kahramanlık haline gelmeye başladı sanırım. Yani siz bu felsefe, yani felsefenin yoğunlukta olduğu bir yayıncılık, bilmiyorum siz de öyle değerlendiriyor musunuz? Bir kahramanlık mı bu? Sizi zorluyor mu? Ee, aslında felsefe bizim için başlangıçtı. Biraz biraz da kendimize model aldığımız bir başlangıç oldu bu. Örneğin önümüzdeki dönem çağdaş sosyoloji, çağdaş hukuk ve çağdaş tarihle yine devam edeceğiz. Edebiyatla ilgili projelerimiz vardı ama pandemi araya girdi maalesef. Onu biraz yani yine öykü <gülüyor> Pardon Bir Dünya Öykü e, serimiz çıktı ama e, ve birkaç romanımız tam olarak e, oradaki planlarımızı şu an e, gerçekleştiremedik. E, onun dışında e, bir, bizim felsefe çıkışlı olmamız biraz editör arkadaşlarımızın da, onun da etkisi oldu ilk etapta. E, i̇lk sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak da e, biraz cevap verebilirim buna. Evet. Yayıncılığı aslında biraz bir bakış meselesi olarak görüyoruz. Yani e, ne yapmak istediğimizi, e, nasıl bir e, yayın programı hazırlamak istediğimizi bu bakışla beraber sunduğumuzu düşünüyoruz. Yani okurun sahiplendiği şey de aslında bu bakış oluyor. E, o e, artık... E, sizi o bakış etrafında gerektiğinde uyarıyor, dürtüyor ve e, sizi bir şekilde diri tutuyor. E, ya bu anlamda hani e, özellikle hani genç bir ekibiz, arkadaşlarımızla beraber bunun e, çok büyük bir etkisi oluyor aslında yaptığımız işlerde de e, sürekli bir e, heyecan hali var. <gülüyor> yani. E, İnşallah kaybetmeyiz çünkü o bizim her şeyimiz yani. Evet bir de dediğiniz şey doğru yani yayıncılık aynı zamanda büyük bir kamusal hizmet. Yani hı hı. var olan bir eksikliğin giderilmesi buna dair kültür üreticileri olmak yani kültür üreticileri olarak katkıda bulunmak çok önemli ve e, bu yani bizim gibi ülkelerde ayrıca değerli bir e, hale geliyor bu tür dediğim niş yayıncılıklar. E, şimdi evet. aslında e, Fol kitabın kendi çok güzel bir sitesi de var web sayfası. Bu web sayfasından e, zaten burada kısaca aslında tanıtabileceğimiz ama e, birçok kategori ve dizi olduğunu da gör göreceksiniz e, baktığınızda. Evet. Şimdi mesela hangi kategoriler var? biraz onlara biraz sizin yayın evinizin içi, içeriğine doğru bir bakış baksak evet. neler var onlardan bahsedebilir misiniz? Öncelikle e, falsifik klasikleri dediğimiz e, Wittgenstein, Whitehead, e, Spinoza kitaplığı yine Rayhan bak kitaplığı, e, Boinker, e, Dewittum kitaplıkları var. E, bunlardan kısaca değinmek isterim bunlara. Şöyle e, biz burada e, bu klasikleri sunarken özellikle hani eskiyi yeni gözle, yeni girişlerle tekrar gözden geçirerek e, bunu özellikle önemsedik ve buna büyük emek verdik. Yani örneğin e, Kant'ın e, insanın e, devi tuyman pardon insanın anlamı yetisi yayınlarken e, Levi Brill'in girişiyle beraber bunu yapmak, orta Kant karşılaştırmasıyla bunu okumak e, ya da örneğin e, e, Pascal'ın yine düşünceleri ya da Bah'ın e, Bilimsel Felsefe'nin Doğuşu kitabını biz e, Ryan İstanbul macerasını içeren e, yine hocalarımızın yazılarıyla sunduk. E, bu biraz da e, bu kitapları içselleştirmeye onları bugüne e, ilişkilendirmeye imkan veriyor diye düşünüyorum. E, yine e, Diğer bir serimiz e, Atla Zarar serisi oldu. Özellikle felsefenin temel alanlarında epistemoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve zihin felsefesinde e, felsefe tarihini temel tartışma noktalarıyla beraber sunmaya çalıştık bu kitaplarda. E, yani güzel olan da şuydu e, gerçekten de hani biz bunu onu her kitapta yaşıyorsunuz aslında sizin ihtiyaç olarak gördüğünüz bir şey nasıl karşılanacak ya da sizce çok güzel olan şey okur nasıl bakacak o okur da bunu gerçekten sahiplendi ve serinin diğer kitaplarını sorar oldu bu, bu çok önemli oluyor evet bence de yani sonuçta artık bir diyaloğa dönüşüyor yaptığınız şeyin karşılığını bulması Peki Türkçe yazılan felsefe, yani Türkiye'deki felsefeyle ilgili yayınları, yayınlarla ilgili bir evet. girişiminiz var mı? Yani şöyle, e, örneğin İsmail Tunalı kitaplığı yaptık. E, İsmail Tunalı Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli felsefecilerden, estetik kuramcılarından birisi e, Orada da e, şunu amaçladık, e, yani özellikle. Bunların bir kısmının eski basımları vardı ama gerçekten okunabilir düzeyde olanların sayısı çok azdı. Yani bunların gençlerle buluşturmak adına tekrar güncelledik. Ve burada belli bir tabi sistematik yol izledik. Bunları... İlk bölümlerinde belirttik çünkü bir yandan da biliyorsunuz şeyin çelişkisi oluyor hep bir felsefe tarihine ait bir eseriyle onu yeni basım arasında oradaki yapılan değişikliklerin ve yani yeni olan şeyi de belirtmek gerekiyor. Burada İsmail Tülan'ın Tasarım Felsefesi Modern Resim kitabı. Ee, yine Marxist Estetik e, ve Benedetto Kureşe'den çevirdiği estetik e, kitabı. E, bunlara büyük emek verildi ve e, hala da şu an hazırlıkları devam eden çalışmalar var İsmail Tunalı'nın. E, İnanaklar Üniversitesi'nden Sabri Büyük Güvenci Hoca'nın e, Eğitim Felsefesine Giriş Kitabı'na e, dediğim gibi yine ayrı bir gözle yeniden ele aldık. E, çağdaş e, isimler olarak da tabii e, Ankara Üniversitesi demişken Hamdi Bravo Hocam e, e, belki hepsini şimdi sayamayacağım ama kusura bakmasınlar. Zeynep Direk e, Hocam e, Onur Kartal e, rey, e, Aslında biraz da bu yani şeyden de bahsetmek isterim hocam. E, e, özellikle akademiyle e, iç içe hep yayınlarımızı sürdürdük ve onların desteğini parkımızda hissettik. E, bu çok değerliydi bizim için, hala da öyle. E, yani e, örneğin Hüsnü'nün Özbek hocanın Koca üniversitesinden yine devlet dini ve Marks felsefesi kitapları e, çıktı. E, sanırım e, kısaca böyle. Evet, e, bir ara verelim e, Bekir Bey, ne çalalım tamam. bugün, ne istersiniz? Tamam hocam. Linda Scott'tan I Have Told Every Little Star. Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin, Bekir Demirle birlikte Fol kitabı e, konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Fol kitabın e, kurulmasının e, sebeplerini, e, Fol kitabın yayıncılık anlayışını e, ve Fol kitabın e, dünyada ve Türkiye'de e, felsefe e, yazımı ve e, üretimi konusundaki e, çabalarından bahsettik. Biraz içeriye girdik aslında ilk bölümde Bekir Bey ama biraz daha detaylandıralım istiyorum ben. Evet İsmail Tunalı kitaplığından bahsettik ve dediniz yani bunları biz yeni bir bakışla eskiyi de yayınlarken yeni bir gözle ve eskiye yeni bir bakışla ele almayı da önemsiyoruz. Bu da bizim yayıncılık anlayışımızın önemli bir parçası dediniz. Bir de şeyler de var yani şimdi ben roman öykü kuran ve eleştiri ben biraz böyle edebiyatçı da olduğum Hı. için az evet. sayıda belki şu anda ama değil mi diğerleriyle yani evet. felsefeyle kıyaslandığında biraz onlardan da bahsedelim mi? Gerçi çok az bir bahsettiniz ama pandemiyle biraz şey oldu sekteye uğradı <gülüyor> bu konudaki planlarımız şimdilik diye. Evet tabi tabi olur. Ee, şimdi e, Victoria Mas'ın deliller Balos'unu yayınladık. Ee, hmm. Romanlardan Ome Madre ve Silgiler e, yayınlandı. E, Artık Erkek'in çevirisiyle. Ee, bunun dışında e, bir dünya e, öykümüzde e, bir öykü seçkisi yaptık. Özellikle burada e, Aktaweva'nın e, Raşomon e, kitabı büyük ilgi gördü. Hala da. E, okurların e, gözlerinden bizim için. E, bir de edebiyat ile ilgili özellikle işte e, Garudin'in Krişsız Bir Gerçekçilik kitabını yeniden e, yayınladık ve burada e, e, diğer bir önemli kitaptı Aslında Gürsel Aytacı'nın Bilgiden evet. Kurmaca'ya bu oldu. Evet. Gürsel Hoca üzerinde e, özellikle bahsetmem gerekirse e, bu hem bu çalışması hem diğer çevirileriyle bizim için e, çok güzel bir süreç oldu. Örneğin Şillerin İnsanın Estetik Eğitimi üzerine mektuplarını yayınladık. Burada da biraz önce bahsettiğim o yeni bir gözle sunma meselesi. Yine örneğin burada Doğan Göçmen'in değerlendirmeleriyle yeniden. E, kitabı yayınladı Yine Gürsel Artaç'ın e, burada değerlendirme yazıları oldu. E, biraz izniniz olursa Çağdaş Felsefe serimizden de bahsetmek istiyorum. Tabii tabii. Çok sevdim. E, Çağdaş Felsefe serisinde aslında temelde e, nasıl bir yayıncılık sorusuyla beraber nasıl bir felsefe sorusu ya da e, nasıl bir katkı sağlamak istiyoruz e, biraz daha son olduk bence Çünkü e, örneğin duygu felsefesiyle ilgili bizim e, eksik bulduğumuz alanda tartışılmasını çok istediğimiz soruları biz işteki ses kitabıyla e, sunduk. Yine e, kıta felsefesi, çağdaş kıta felsefesine bakışta e, Zeynep Direk Hoca'nın e, ve e, Geri Göttingen'in Düşünmek kitapları. E, tabi burada Emre Şan Hoca'yı da almak isterim, onun da emeği oldu büyük e, kitaba. E, onun dışında Arzu ve Ölüm e, kitabı ve Simon Weil'in Tanrıyı Beklerken kitabı gibi. E, bu bunlar aslında e, hem alanda gerçekten e, katkı yapacak kitaplar hem de e, yeni sorunsalları gündeme getirebileceğimiz. Bunun üzerinden. E, yeni çünkü biliyorsunuz bu bu sorular aslında bizi diri tutuyor, bizim bu bugünkü kültür hayatımızı düşündü dünyamızı bunlar yaratıyor ve bunlar üzerinden e, bir şeyler olabiliyor. Yani bu o yüzden e, sorusu olan kitaplar bizim için değerli oluyor. Bir de kişiler bir de kişiler üzerinden ilerleyen bir seriniz var, değil mi? işte Wittgenstein kitaplarınız var evet, Reinhardt evet. Pascal kitaplığı David Hume Nietzsche kitaplığı gibi böyle önemli evet. filozofların böyle bir külliyat yayınlama arzusu da var mı Aslında şöyle orada bütünsel bir bakış sunmaya çalışıyoruz yani şunu yapmadık hadi yapalım çünkü kitap çok satıyor. 10. kez de biz çevirtelim, Biraz da biz bundan işte e, faydalanırız demedik. Yani e, gerçekten bir doktora tezine hazırlanır gibi her seri de önce oturup burada nasıl bir e, akış var. Biz bu akışı buraya nasıl evirebiliriz? Önce bunu e, konuştuk. Bunun üzerine kafayı ordu. Çağdaş Felsefe serisinde de aynı şeydi. Bu Çağdaş Filozoflar üzerinden giden serimizde de aynı derdi taşıdık. Örneğin Çağdaş Filozoflar'da Habermas'ın söylemediği, yine Patoşka'nın sağlıklı yaşamak ve Russell'ın felsefi gelişimimi gibi, tabii çok önemli bir kitap unutmayalım, Vatid'in süreç ve gerçekliği gibi, hem e, buradaki e, yani kitaplık bağlamında söylememiz gerekirse e, bir bütün olarak okurun ve bunu da sahiplendiğini gördük. Gerçekten bu on, onlar için de önem taşıdığını gördük. Tabii Peki e, yeni planları nelerde Fal kitabın yani <gülüyor> malum. Tabii. E, <gülüyor> Bu dönemde, yani öyle diyeyim. <gülüyor> evet, yani, e, zor, zor bir zamandan geçiyoruz e, yayıncılar olarak. E, her şeye rağmen yine de e, kitap, kitap aşkına diyelim, e, devam etmeye çalışıyoruz. E, şimdi e, Louis Söz ve Yazısı e, yayınlanacak, Işık e, Ergüden Çevirisi'yle. Yine... E, Meta felsefe felsefenin felsefesi alt başlığıyla e, yayınlanacak. Sanırım bunlar önümüzdeki hafta çıkmış olacaklar. Ee, yine e, Ertuğrul Uzun Hoca'nın e, Raz'ın Otoriteli Yorum Arasında kitabı, e, hukuk felsefesi başlığında çıkacak kitaplardan. E, Zeynep Direk Hoca'nın Yeni Bir Basım Olacak Çocuk Allah kitabının. E, Hani çok fazla Hı. kitap var ama kısaca akma evet, gelenler zaten. bunlar oldu. Ee, birer vaktimiz varsa kısaca tabii, tabii. E, bilim, vaktimiz e, fol, var. fol bilime başladık. Ee, burada ilk kitap Ferit Burak Kaydar'ın Ayala Çevirisi'ydi Ben Maymun Büyüm kitabı. Yine Barış Bıçakçı'nın Bilim Başında e, ve e, yine Evrenin Yolculuğu kitapları yayınlandı. E, tabii birçok yine e, Azizler ve Dahiler kitabı yine Ünsal Çimen'in e, ortaçağ felsefesi ve bilim anlayışı üzerine. Bunlarda da yine e, önümüzdeki dönemde yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet, e, çok böyle hepsi ne diyelim okur olarak işte haçıcı e, kitaplar. Ben şunu <gülüyor> sormak istiyorum son olarak. Çocuklara yönelik bir seriniz var mı? İlerisi için e, yani böyle girişimleriniz olacak mı? Evet. Şöyle bir birkaç bununla ilgili girişimimiz oldu ama henüz netleşen şu an bir şey yok. Biraz e, özellikle çocuklarda e, işte toplumsal cinsiyetle ilgili e, ve e, bu inanç meselesiyle ilgili biraz daha mesele farklı boyutlardan bakan e, şu an araştırdığımız e, üzerinde değerlendirdiğimiz seriler var ama tam netleşmedi şu an. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz e, Bekir Bey e, konuğumuz olduğunuz için e, evet, yani ben hesapları... teşekkür ederim hocam. burada olmak çok güzel çok sağ olun araladığınız için rica ederiz eğer sizin kapatırken son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz ee, aslında evet, şey unutmayayım hani böyle e, Teşekkür kısmına <gülüyor> diyeyim hani e, hem e, mesela arkadaşlarıma, e, e, Cam Yıldız'a, İsmail'mize ve görsel yönetmenimiz Nurullah Özbe e ve sevgili Fatih'e teşekkürlerim sunmuş olayım. Buradan tabi hepsinin ismini anamayacağım ama böyle böyle devam diyelim. Çok teşekkür ederiz konumuz olduğunuz için. Nice kitaplarda buluşmak hmm. dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın. Görüşmek. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.